Elçilerin İşleri 1. Bölüm Ey Teofilos! ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip, yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara, "Babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok." karşılığını verdi. "Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız." İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey celileliler neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa... Göğe çıktığını nasıl gördünüzse Aynı şekilde geri gelecektir Bundan sonra elçiler Yeruşalim'den yaklaşık Bir kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler Kente girince kaldıkları Evin üst katındaki odaya çıktılar Petrus, Yuhanna, Yakup Andreas, Filipus, Thomas Bartalmay, Matta, Alfa'yolu Yakup yurtsaver Simon ve Yakupoğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. O günlerde Petrus yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, Kutsal ruhun İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Yeruşalem'de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen hakeldeme adını verdiler. Nitekim mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır. Dedi Petrus. Onun konutu ıssız kalsın, içinde oturan olmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin, bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Böylece iki kişiyi Barsabba denilen ve Yustus diye de bilinen Yusuf ile Mattia'yı önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Yarab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahudanın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Maddiya'ya düştü. Böylelikle Maddiya 11 elçiye katıldı.